Ekoloji politik, insanın ve yeryüzünün ahvali. Hazırlığa mey sunan Erol Malçok. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, bir ekoloji politikte yine birlikteyiz. Program konuğu sevgili Mina Doğan. hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erol Bey, merhabalar. Valla e, tekstil sektörümü dört e, programdır konuşuyoruz. Bu programda evet. da e, şeyi konuşsak diyorum biraz hocam. E, öğrenci boyutu nasıl? Siz sonuçta akademisyensiniz. Öğrencilerin ilgisi nasıl? Sizin öğrencilere e, aktardığınız şeyler neler? Onların e, uyguladıkları projeler ya da bunu yaygınlaştırma çabaları. Bundan mı bir başlasak güzel olur sanki? Evet bence de iyi olur çünkü e, eğitim bu en başında yani bütün bu konuştuğumuz bütün konuların e, bu hale gelmesi bizim biraz kıtlı zamanlar yaşamamız dünya olarak söylüyorum eğitimin yetersiz olmasından kaynaklanıyor bence. Şimdi bizim okulumuz iki yıllık meslek yüksek okulu olduğu için bize giren öğrenciler e, tabi ismi moda tasarımı programı olduğu için biraz tabi cazip geliyor öğrenci genç kızlar özellikle çok cazip geldiği için de koşu koşu geliyorlar. Hepsinin amacı bir an modacı olmak, işte markasını yaratmak, hatta yurt dışında markasını öne çıkartmak, lanse etmek gibi, gibi şeylerle geliyor öğrenciler. Ama aslında e, tamam bunlar da güzel, bunlar tabii ki olmasını istemeyiz ama olmasını isteriz ama e, ben onlara öncelikle şöyle bir şey anlatmaya çalışıyorum. E, önce modacı olmaktan önce duyarlı moda tasarımcısı kimdir, nedir, ne anlama gelir? neden duyarlı olması gerekiyor, yani e, moda tasarımcısı olmakla duyarlı olmanın ne gibi ilişkisi var diye konuya girip oradan e, modanın işlevseldiği sürecinde, yani bütün e, dokuması, baskısı, deseni, tasarımı bütün aşamalarında ne gibi süreçlerden geçtiğini, yani modanın geçmişine bugünlüğüne ve geleceği anlatırken, e, doğaya verdiği zararlar, karbonu ikisinden tutun, e, orada kullanılan suyun e, fazlalığından devam eden bir süreç var biliyorsunuz, bunları konuşmuştuk. Evet konuşuyoruz. Hep onları, bir onlara bunları anlatıyorum. Yani bu da söktüğünüz, sadece çizimle bir ortaya çıkmış bir şey olmadığını, işin içinde bazı e, teknik bilgilerin de olması gerektiğini bahsediyorum. Sonra onlar biraz daha birleştiği zaman e, bunun üzerine bir kreasyon yapmak istiyorum onlar. Yani bu bu kreasyonu yaparken de e, hep onları işte modanın geçmişini ve bugününü ve geleceği anlatırken de e, gelenekselden gelen bazı teknik bilgileri, bazı teknik e, yöntemleri kullansınlar istiyorum. Çünkü onlar hepsi ya birçoğunun ölüp gitmesine çok benim razı olmuyor. Zaten birçoğu biliyorlar fakat bilmeyen çok Teknikler de var. Ee, mesela Malatya yüresinde kullanılan berbanik baskı var ve o şu an öldü gittiği kullanılmıyor. İşte bunları da ortaya çıkarsınlar. Bunlar bir kreasyon yapsınlar. Yeni bir malzeme almadan eski kullandıkları malzemelerle bir kreasyon hazırlasınlar diye yapıp bunun üzerinden gitmeye çalışıyorum. Siz arada e, böyle yaptığınız ürünleri sergiliyorsunuz da galiba değil mi? Hani bu kullandığınız o, yöntemleri tabii. anlatarak. İşte biz her sene zaten, her sene sonunda öğrencilerle biz yaptığımız çalışmaları biz sergiliyoruz. Ama okulun genel bir sergisi olduğu için kişisel, yani kişide derken moda tasarrufu bir sergi açmıyoruz. Ee, okulun genel sergisini açıyoruz. İşte bunlara ben öğrencilere bu sergiden önceki, bu bir yıllık bir süreç bu. Bu dersimiz benim moda tasarrufu dersim bir ve olarak geçiyor. Onlara işte slow fashion ne demekti, hızlı moda ne demekti, hızlı modaya nasıl geçiş yapılmış bu şeyler yavaş moda ne demektir, etik moda nedir, ekolojik moda ne demektir, çevreci olmak ne demektir. Bütün bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunları anlattığım zaman, bunları anlayınca öğrenciler, bunların her birle ilgili bir kreasyon yapılabilir. Ama işte bunları yaparken de yeni bir şey almalarını istemiyorum. O yüzden onları ben sürekli... Bu ee, konulara uygun farklı malzemelerle farklı manipülasyonlarla farklı tekstil malzemeleriyle onlara ben bir kreasyon yaptırmaya çalışıyorum <gülüyor> ama işte bunu yaparken mutlaka hikayesi olması gerekir hikayesi olmayan bir kreasyon zaten ayakları yere basmaz hepsinin mutlaka her öğrencinin yaptığı çalışmanın kreasyonun bir hikayesi oluyor kimisi vegan modayı seçiyor onun üzerinden gidiyor kimisi etik modayı seçiyor onun üzerinden gidiyor kimisi zehirli modayı seçiyor onun üzerinden gidiyor ama şimdi de şöyle bir şey yapıyorum. Öğrenci sayım benim e, gerçi başlarken elde 55 kişi başlıyoruz. Fakat daha sonra öğrenciler bir kısmı e, dersler başlayınca sıkılıp bırakabiliyorlar. Okul biraz zor geliyor tabii. Kolay bir branş değil. Onlara e, bu konularını verdikten sonra herkes araştırmasını yapıyor. Ama herkes kendi araştırmasını yapmakla yükümlü değil. Arkadaşının da ve diğer arkadaşından araştırması yapması gerekiyor. Çünkü bütün bu konular birbirleriyle çakışan konular. Birbirine yansıyan konular. Yani hızlı modayı bilen bir öğrencinin yavaş moda da gerekiyor. Ee, etik modayı bilen bir öğrencinin vegan moda ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Yani bütün sınıfın bu konulara hakim olması gerekiyor. Zaten ben kreasyona başlangıcını yansımalar olarak koyduruyorum. Ana başlığımız hep bu oluyor. Yansımalar deyince herkes kendi konusunu e, incelikler öğrendikten sonra bir arkadaşın konusunu öğrenmek zorunda ki birbirine yansıma yapsın. Sonra herkes kendi konusuna uygun bir teknik ve malzemelerle kreatif sonuçlara başlıyor. Şeyi merak ediyorum hocam ben biraz da öğrenciler e, mesela bu su kullanımı işte e, gezegeni kirletmede işte üçüncü sırada yer alması tekstil sektörünün falan bunları duyunca e, neler yaşıyorlar mesela böyle bir sonuçta bu bu öğrenciler geleceğin moda tasarımcıları onlar da belki öğrenci yetiştirecek ya da Dediğiniz gibi ünlü olacak. Belki onların söylediği şeyler çok önemli olacak. Ee, ya da ünlü olmasalar da kendi çapında sonuçta bir bunun yaygınlaştırması çalışması olacak illa ki. Tabii ki yani öğrencinin bir kere bir kreasyon hazırlamadan önce bütün bunları bir önce bilmesi gerekiyor. Yani moda sektörünün e, yeryüzündeki yerine ne olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. E, sürdürülebilir, kavramıyorsunuz çok... ...kullanılan bir kavram şu an çok da alandı. Ama bence sadece sürdürülebilir demeyelim... ...bu biraz bana şey geliyor... ...yani neye sürdürülebilir Bu evet. ...bundan önce konuşmuştuk... Evet. Daha çok dönüştürülebilir, değiştirilebilir... ...demek bana daha mantıklı geliyor. Yani eğer iyi bir şey varsa sürdürülsün... ...bugüne kadar yapılan güzel bir şeyler varsa... ...tekstilinme dokunulması sürdürülsün. Ama e, mesela su kullanımı arttıkça... E, ...işin o baskıları kullanılan kimyasallar... Çoğaldıkça insana veya çevreye veya doğaya verilen zararlar arttıkça bu sürdürülebilir olmaması gerekiyor. Bunun değiştirilebilir veya dönüştürülebilir olması gerekiyor. İşte onlara ben bunu anlatmaya çalışıyorum öncelikle. Bunları anlatırken e, bu önce mesela ben bütün sınıfa e, birkaç güzel videolar var. Bunları onları izletiriyorum. Onları izleyince biraz üzülüyorlar, şaşırıyorlar. Bu nasıl bu kadar e, çok kullanıyormuş bu kıyafetler, tekstillerde diye şaşırıyorlar. Ve suyun sadece çamaşır yıkarken kullanılmadığını, daha iplik, daha tarladayken mesela pamuğun toplanma aşamasında başladığından başlıyoruz. Çünkü orada da çok önemli bir sorun. Daha önceki ee, programda şey demiştiniz, e, gardıroplarımızdaki olimpik havuzlar. Evet, <gülüyor> evet onları çok... yapmıştım. Hakikaten öyle. Herkesin gardırobu birer olimpik havuz şeklinde dolu. Evet, Çünkü evet. her gecesi giysi, e, tonlarca su harcanarak yapılan giysiler ve bunlar e, düşünmemiz gerekiyor. Yeni bir şey almaktansa bunları ne kadar çok emek e, harcanarak, ne kadar çok su harcanarak e, az önce mesela onu demeye çalışıyordum. Öğrencilerim ben karbon ayak izlerini çıkarttırıyorum. Su ayak izlerini çıkarttırıyorum. Sadece kendilerini değil, ailesinde kimler varsa, 3 kişi ya, ya da 4 kişi kimler varsa hepsinin ayrı ayrı karbon ayak izlerini Su ayakızlarını bir çıkarttırıyorum. Bu çok kolay. İntern Hatta şu an bizi dinleyenler de varsa internetten girebilirler. Bununla ilgili çok güzel böyle listeler var. İnternette de var bunlar. Kendi Herkes kendi karbon ayakızını, su ayakızını çıkartırsa bu dünyada ne kadar bir e yer kaplıyor. Yani ne kadar bir su harcaması var. Mesela içtiğimiz kahvede bile ne kadar tonlarca su harcandığını gördüğünüz, zaman şaşıracak zaten. İşte herkesin belli bir limiti olması gerekiyor. O limiti aşmamamız gerekiyor. Bütün dünyadaki insanlar için geçerli. İşte öğrenciler bunu gördükleri zaman şaşırıyorlar tabii ki ve biraz daha bilinçlenmeye başlıyorlar. Evet. Zaten şu anda e, hükümet yetkilileri bile birçok ülkedeki ee, iklim krizini kabul etmek zorunda ya da bir şekilde dillendirmek zorunda kalıyorlar. Biraz da kendi üzerindeki sorumlu atmak için işte seller, yangınlar, şunlar, bunlar olduğu zaman işte bunu e, iklim krizinden kaynaklı gibi aslında evet gerçekten iklim krizinden kaynaklı ama onlar biraz kendi sorumluluklarını atmak için. Peki iklim krizinden kaynaklama dediğimiz gibi hani pe e, petrol alanında, fosil yakıtlarda, işte hayvan endüstrisinde, tekstil sektöründe ne yapıyorsunuz mesela? Tamam iklim krizini yaratan üç büyük sektörden bahsediyoruz. Bununla ilgili bir adım atıyor musunuz? E, G20 zirvesi geçti mesela. Hiç doğru düzgün bir evet. de tutulur. Hiçbir şey yok. KOP e, zirvesinde olacak mı? Şimdi onu bekliyoruz. Ama hani bu 200'lük de orada da bir şey olacağını ben çok beklemiyorum açıkçası. Çünkü hani e, bir... Krizden bahsediliyor ama krizin sebebi, e, sebep olan sistem nasıl işliyor, neler yapılıyor da böyle oluyor. Bunu ne yaparsak e, düzeltebiliriz, kökten bir değişiklik yapabiliriz. Yoksa bir türlüsü yeşil badana işte diyorlar biraz az kömür kullanacağız, biraz az petrol kullanacağız, elektrikli arabaya geçeceğiz. Ama e, çok bir şey olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Yani bir sarsılmak gerekiyor herhalde. Öğrenciler... Biraz şey ha, e, geleneksel yöntemleri öğrenme konusunda çok hevesliler mi hocam? Mesela hani bahsediyorsunuz ya işte Malatya'da bir yöntem var işte başka kentlerde değişik e, yöntemler var. Hani buradan biraz etik modadan da bahsetsek böyle olunca e, Tabii, etik değil. moda da gündeme geliyor. O da çok önemli bir konu. Şimdi geleneksel derken şimdi hepimizin e, eskiden kalın, kalmış kullanılmış ya da hali kullanılan bazı teknikler var. Ceyreksel teknikler, yöntemler var. Mesela şu anda artık moda sektöründe de bunlar birçok yerde, mesela en basit örnek vereyim ben, dantel. Danteli çok insan bilir. E, evin e, belli yerlerine at, at, kullanılan danteller artık kıyafetleri geçti. Artık boyanarak, farklı e, şekilleri getirilerek giysilerin e, bazı yerlerine kullanılabiliyor. Bunlar çok da güzel şık durabiliyor. İşte öğrencilere bu eskiden mesela hepimizin e, annemizin anneannemizin çeyiz sandıklarında bunlar vardır. Bunları ortaya çıkarttığımız zaman tabii olduğu gibi kullanamayız. Bunları daha farklı, modern yöntemlerle birleştirmek gerekiyor. E, onlara e, yani geleneksellikten de biraz başlayarak mesela keçe bizim çok geleneksel bir tekniğimizdir. Keçe sanatı, keçe tekniği deneyip tek daha doğru. Ebru tekniği. Ebrus, o da sanat olur. Mesela Ebru sanatı olarak geçiyor artık UNESCO'nun şeyiyle. E, mesela Ebru'yu anlatmaya çalışıyorum. Keçe sanatını anlatmaya teknik anlatmaya çalışıyorum. Batiyi anlatmaya çalışıyorum. Yollarla da iki örnekler gösteriyorum. Ee, ve buna bunlara yanına daha modern teknikler var. İşte Avalon gibi, Chanel gibi, Shibori gibi, quilting gibi teknikler. Quilting yani dediğim şey yorganlama. O da bizim bir geleneksel tekniğimiz. Hepimizin çok eskiden e, kullandığımız o saten yorganlar vardır. Bilirsiniz. Her gün yaşımızla da daha deliler. o yorganlama tekniğini şu an quilting diye geçiyor ve birçok ünlü mağazaların e, vitrinlerinde e, kalın ceketler, montlar, kabanlarda bu teknik kullanılıyor. Bu bir yorganlama tekniği. Aslında çok basit bir yöntem. Aralarına edel koyup üzerinde dikiş geçip e, bir puf puf durmasını sağlıyorlar. Bunlar fahiş fiyatları satılıyor. İşte bunları öğrenirlerse öğrenciler, bunları yaptıkları kreasyonlara e, yansıtabilirlerse çok uzun işler çıkartıyorlar. Ve yapılan her iş e, kendi çapında özel bir iş oluyor. Yani bu işlerin e, bir seri üretim yapmadığımız için e, hepsi hot kultur olarak geçiyor. Ve hepsi evde yapılan işler, hepsi e, öğrenciye, kişi özel çalışma olarak ortaya çıkıyor. Bunları yapar buyurun. E, sizin bölümde ya da başka üniversitelerin e, bölümlerinde bu saydıklarınız e, tekniklerin hepsini yapabilme hayata geçirebilme olanakları da oluyor mu öğrencilerin? Olmak bilemem. Şimdi onu bilmiyorum. Şimdi ben biraz meraklıyım böyle konulara. Ben yıllardır bütün kendi branşlarıyla bunlarla çok iyi işler yaptığım için. Şimdi hocalar eğer bunlara hakimse ki yani hocalar mutlaka vardır. Yaptırtıyorlardı ya da bilemiyorum nasıl yaptırtıyorlar. Yani sadece çizim yapmakla iş bitmiyor. Çünkü peki teknik saydınız yani ben şaşırdım ben hiç duymadığım o şeyler. Çok çok var. O kadar çok teknik var ki. Hı hı. Tekniklere şöyle yapıyorum. Teknikleri ben onları sınıflandırıyorum Çünkü onlara biraz sınıflandırmak gerekiyor. Mesela batik tekniği en basitinden batik tekniği söyleyeyim. Ee, kumaşın bağlanılarak boya batırılması işlemine herkes batik diyor. Ben de bununla ilgili tez yazdım. Tezmeyen bununla ilgili. Kumaşın bağlanılarak boya batırılması işlemi asla batik değildir. Batik olması için bir tekniğin içine, işin içine mutlaka balm ve parafin girmesi gerekiyor. Çatlama efektinin olması gerekiyor. İşte bunlar karışıyor. Bunları aslında ben e, makalemde de yazmıştım ama e, oku, biliyorsunuz şu an gençlik okumayı sevmiyor. Bunlara ben her e, tekniği anlatmadan önce mutlaka bir makale Kendi yazdığım makal olabilir ya başka bir arkadaşımızın, hocamızın yazdığı makal olabilir. E, mutlaka öneriyorum, mutlaka okumalarını istiyorum. E, o makaledeki bilgilerin ışığında yapmamız gerekiyor. Yani öyle kapıdan yapamayız. Ee, mesela ekopinit teknikimiz var çamur mordağlı ekopinit var demir mordağlı ekopinit var hepsinin yöntemleri var hepsinin tış noktaları var ekopinit yaparken eldiven kullanması gerekiyor ee, pasta çivi kullanması gerekiyor mordağlıma yaparken yani bütün bu teknikleri ben sınıflandırıyorum. geleneksel yöntemler veya genel manipülasyonlar şeklinde sınatlandırma yaptığım zaman öğrenciler biraz daha ee, anlamaya çalışıyorlar ee, tabii bütün bunu anlatırken e, bir yandan da onların yaptıkları kreasyonları e, bir etiket yaptırtıyorum ben. Kendim, kend, sen kendi markalarıymış gibi kendi isim ve soy baş başarılı oluşan bir e, logo ve yapıyoruz. Beraber yapıyoruz onları ve herkes kendi yaptığı kreasyonlara bir etiket hazırlıyor. Çünkü burada şunu bilmesi gerekiyor. Öğrencinin de bunu yaparken insanlara bunu anlatması gerekiyor. Tekste sektöründeki insanların ya da tüketicilerin yapılabilmesi gerekiyor? Bu etiket okuma olay, alışkanlığımızın olması gerekiyor. Evet. Nasıl bir gıda birini aldığımız zaman etiketini okuyoruz? Okuyamasak bile zorlansak bile okurken küçük yazıldığı için okumamız gerekiyor. Çünkü i̇çinde ne var bilmiyoruz. Aynı şey tekste içine geçerli. O aldığınız giysinin nerede yapılmış? menşe şey neresi? Bunlar yapılırken bir canlıya, bir, canlıya, bir hayvana veya bir insan sağlığına zarar vermiş mi? İnsan sağlığa nasıl zarar verebilir? En basit örnekle, mesela kot pantolonu, herkes kot pantolonu giyiyor. Bunu daha önce konuşmuştuk. Evet. Üzerine taşlama var mı? Kullanma var mı? Asit var mı? Bunlar yapıldıysa, bunlar yapılırken, insanların emeği kullanırken emek veren insanların, işte maskesi ona göre mi takılmış? O da odaki insanlardan merdeni Bunlar yapılmış. Bunların sorgulanması gerekiyor. Kesin. Ve birçok marka, ot markası artık mesela taşlamayı, asit yıkamayı bunu bıraktı. Çünkü nazaranlı şeyler. Orada kullanılan kimyasalları soluyan insanlar biliyorsunuz lipos hastalarını çok iyi biliyorsunuz. İnsanlar bunu fark etmiyorlar ve yıllar sonra insanlar ölebiliyorlar bundan dolayı. Ölebiliyor diye ölüyorlar zaten. Yani Çünkü ne, tüketicinin bu gerek alması ya da almaması gerekiyor giysisi. Ne giyorsak o yüz diye bir kavram varsa aslında vardı. Evet, Bize ne giyiyorsak o yüz bu aslında Aynı. buraya da yollandanabilecek bir kavram yani kesinlikle. Aslında nasıl insanlar birçok yönden minimalleşmeye başladı. Daha az eşya, daha az ilişki, daha az yemek hem ömür uzatıyor hem de bunlar daha sağlıklı şeyler. Aynı şey giysi de öyle. Bu kadar evet. çok e, hap koleksiyon dediğimiz veya kupon koleksiyon dediğimiz çok minimal giysilerle döndürüp döndürüp birkaç aksesuarla birkaç şey katarak da giyilebilir. Evet. Bu kadar çok şey almaya gerek yok bu kadar çok giysi. Hocam gibi. aslında şey değil mi? Hani politika majör bir şey olarak algılanır ya işte büyük e, e, kapsayıcı alanlar aslında hayatın her alanında minimal düzeyde politika Var yani şimdi onun için dedikken var, ki. ne geliyorsak oyuza aslında yani orada dediğiniz gibi bir sürü şey giriyor hayvan sömürüsü var mı işçi sömürüsü var mı gezegene zarar veriliyor mu gibi gibi daha çoğaltabileceğimiz birçok alana dokunuyor bir herhangi bir üretim tabi ki dokunmadı olur mu? Evet. Ya yani öğrenci bunu anlatırken aynı zamanda şeyi de anlatmaya çalışıyorum yani bu tam almışız ben de çok aldım eskiden bu, bu kadar bilinçliydik belki de. Ee, peki onlar ne olacak? Şimdi öğrencilerim de bunu vermeye çalışıyorum. Bunlar nasıl değerlendirecek? Bu kadar giyse ne olacak? Bunlar bir kere çöpe gerekiyor. Atıldığı zaman dadan çöp yığınları var her yerde. Ee, hmm. Birçok yerde bunlar artık yok olamadığı için bunlar dönüştürülebiliyor veya değiştirilebiliyor veya yeniden tasarlanabiliyor. Veya bunlar... E İleri dönüşmediğimiz, alp dediğimiz bir öyle, şekilde getirilebiliyor. Hiçbir farklı, farklı yöntemleri var tabi. İşte öğrenci bunu anlatıp e, ya da takas ev alabiliyor. Veya bir ihtiyacı olan birine verilebiliyor. İşte bunların de. üzerinden çalışıyoruz. Son bir dakikamızdayız. Ee, şeyin, geleceğin modası desek iklim krizi çağında ne dersiniz? Onu da tamamlayalım isterseniz. Aslında geleceğin modası apayrı bir konu. Onu da bir başka zaman daha uzun konuşmak isterim. O, o zaman ben sizden söz almış olayım. Geleceğin modası konusunu e, başka bir programda biraz bu son programımız diye konuşmuştuk sizinle. E, ama tabii sizinle iletişimimiz devam edecek. Zaten aynı kentte yaşıyoruz. E, biraz soluklandıktan sonra bir yine o konuda bir program yaparız olmazsa. Böyle eğer kısa... Kısaca bahsetmek e, haksızlık olacaksa konuya. Çünkü o çok geniş bir kapsamlı evet. konu. Yani liflerle onlara uğraşılıyor. Nano teknoloji, yani giyilebilir teknolojiler var. E, akıllı giysiler var. Akıllı telefonlarla kullandığımız akıllı giysiler de var. E, kinetik tekstiller var. E, giyilebilir sanat var. Çok değişik şeyler var. E, tekstiller var ve liflerle oynanılıyor şu anda. Tekstil mühendisleri yapıyorlar o liflerdeki değişimleri. Ya, su tutmayan, e, kir göstermeyen, kiri yok eden, kendi kendine absorbe edebilen, kalp atışınızı veya sizin e, bazı sağlık problemlerine e, yardımcı olan sunabilen giysiler de var. Bunlara konuşmak için ayrı bir program yapmanız evet, gerekiyor. O zaman dinleyicilerimize bunun sözünü vererek, bununla ilgili program yapacağımız sözünü vererek programımızı bitirelim. Ee, sevgili dinleyiciler, Mina Doğan hocamla Akdeniz Üniversitesi'nden 5 programlık bir seri yaptık. Tekstil, ekolojik tekstil, et, etik moda vesaire bu, bu konularda ben de epey bilgi oldum. Hocam ağzınıza emeğinize sağlık. Beş program dış ağırladık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum böyle bir fırsat verdiğiniz için. Yine ne zaman isterseniz ben Seres'e de katılmayı evet. affederim. Başka bir programda görüşmek üzere o zaman. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Sevgili dinleyiciler, Juan Manuel Vasquez'den dinliyoruz. Well Balance parçanın ismi. İki hafta sonra görüşünceydik. Hoşçakalın.